Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 115 gün kaldı. Bugün yeni yılın ilk günü ve dünya aynen dün gibi de yine tehdit altında. Bu yılda da dünyayı kurtarmak için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. Bizi bu tehditlere karşı uyaran ve çözümler üreten Earth Policy Institute'un araştırmalarına göre 3000 yıl önce Çin'de yetiştirilmeye başlanan soya fasulyesi bugün Amazon ormanlarını yok etmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nde soya fasulyesi ekili alanlar buğdaydan daha fazla. Brezilya'da ise öyle çabuk artıyor ki Amazonları tehdit ediyor. Soya fasulyesi esasında tofu, soya sosu, et katkısı gibi besin olarak doğrudan masalarımıza sadece gelmiyor. Bu oran çok az. Soya fasulyesi en büyük oranda hayvanlara yem olarak veriliyor. Zaten soya fasulyesinin tarımının da bu kadar hızla büyümesi 1950'de yıllık 44 milyon ton olan et tüketiminin 2009'da 280 milyona ulaşmasının gerçek nedeni. 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri Japonya'nın soya fasulyesi talebini karşılayamaz hale gelince Brezilya'da ekime başlanan soya fasulyesi şu anda Brezilya ve Arjantin'in tarımını ve dolayısıyla ekonomisini yöneten unsur haline geldi. 1950'de 17 milyon ton olan soya fasulyesi miktarı 2009'da 250 milyon tona ulaştı. Bunun %70'i ise hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yani aslında biz görmesek de soya fasulyesi ette, jambonda, tavukta, yumurtada, peynirde, salamda, sucukta gizli olarak ve üstelik ham değerini yitirerek bulunuyor. Üstelik soya fasulyesi tarımından, tohumdan daha da çok verim almak şu anda mümkün değil. Bu nedenle talep arttıkça... Tohumun kalitesini arttırmak yerine daha çok etkili alan sağlamaya çalışıyorlar. Zaten genetiği değiştirmiş soya tohumları da bu yüzden artıyor. Amazonlar bu amaçla soya üreticileri tarafından katlediliyor. Oysaki ormanlar dünyada bitki ve hayvan çeşitliliğinin en yüksek olduğu alanlar. Üstelik yağmuru kıyılardan kıta içlerine taşıyarak su ihtiyaçlarını da Amazon ormanları düzenliyor. Ayrıca karbonu içlerinde tutarak saklama potansiyelleri de çok büyük. Zaten en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Eğer Amazonlar yok edilirse inanılmaz ölçüde karbon salımı gerçekleşecek. Bu da yalnızca Brezilya'yı değil tüm dünya eklemini etkileyecek. Biyolojik zenginliğimiz ise yok olacak. Brezilya ormansızlaştırmayı 2020'de %80 oranında azaltmayı hedefliyor. Ancak artan soya talebi bunu imkansız hale getirebilir. Yani Amazonların geleceği soya talebinin küresel anlamda düşüşüne bağlı. Bunun için de besin üretim ve tüketim biçimlerinin ciddi olarak değiştirilmesi artık zorunlu hale geldi. Amazonları bekleyen tehlikeler ve çözüm önerilerine www.greenpeace.org sayfasında ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin büyük şehirlerinin yapamadığı kampanyayı Ordu Valiliği başlattı. Ordu Valiliği doğaya zararlı oldukları için naylon poşetlerin kullanılmaması için kampanya başlattı ve ordululara bez torba dağıttı. Kampanya Ordu Üniversitesi'nin de işbirliğiyle başladı. Bez torba dağıtılan vatandaşlar naylon torbanın zararları ile ilgili bilgilendirildi. Peki naylon poşetler dünyaya nasıl zarar veriyorlar? Çoğu kişinin düşündüğü gibi naylon poşet yalnızca çöp haline geldiğinde zarar vermiyor. Üretim süreci en kirletici sanayi kollarının da bir tanesi. Çünkü çok fazla da su gerektiriyor. Bu da nehirlerin doğal akışlarını bozuyor, suyu çalıyor, doğaya yaşama zarar veriyor. Çöp haline geldiğinde ise depolanması çok zahmetli ve yine doğal yaşam için tehlikeli. Tüm dünyada 1982'de kullanılmaya başlanan çöp torbası Türkiye'ye 1980'lerin sonunda ulaştı ve patladı. Yalnızca İstanbul'da günde 10 bin ton çöp torbası üretiliyor. Bunun %10'unu ise naylon poşetler oluşuyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için özellikle 2000'lerden itibaren birçok ülke harekete geçti. Avustralya'da mesela 2008'den beri süpermarketlerde naylon poşet kullanılmıyor. Çin'de ise ince plastik torba üretimi tamamen yasaklandı. İrlanda naylon poşete yüksek vergi koyunca kullanım oranı tam %95 oranında azaldı. Yani vergiler işe yarıyor. Selde su akışını kestiği için Bangladeş Dakya'da tamamen yasaklandı. Çünkü buradaki sellerin Başlıca nedenlerinden bir tanesinde naylon torba olduğuna inanabiliyor musunuz? Güney Afrika, Almanya ve Kanada'da naylon poşet ücret karşılığında alınıyor. İngiltere'de ise bez çanta uygulamasıyla talebin %70 düşmesi bu şekilde sağlandı. Ortalama 12 dakika sadece kullanılan naylon poşet denizleri de kirletiyor ve deniz canlılarının poşetleri yutup zehirlenerek ölmelerine de neden oluyor. Gerçekten naylon poşet kullanmaya değer mi? Kendi kendimize sormamız lazım. Bu tehlikelere rağmen biraz biz kolayca bazı şeyleri taşıyacağız diye bunu yapmaya hakkımız var mı? Bunun yanında bez torbalar birçok süpermarkette ve dükkanlarda da satılmaya başlandı. Kendimiz de bunları evdeki atık bezlerden yapmamız mümkün. Ucuza elde edip uzun yıllar kullanılabileceğimiz bez torbaları tercih etmemiz gezegenin geleceği için önemli bir tüketim alışkanlığı değişimi olarak karşımızda. Evet her zaman her gün değindiğimiz gibi bugün de nükleer tehlikeye değinelim. Hindistan'da nükleer araştırma merkezinde çıkan yangında iki kişi öldü. Yetkililer kazanın radyasyon sızıntısına sebep olmadığını söyleseler de bu konuda güvenilir bir açıklama henüz yapılmadı. Çünkü merkezin çok sayıda nükleer araştırma reaktörü var. Mumbai'de bulunan merkez Hindistan'ın hem nükleer enerji hem de onunla el ele giden nükleer silahlar konusunda en önemli araştırma merkeziydi. Dolayısıyla bir ülkenin en dikkat gösterilen nükleer merkezinde bile yangın çıkıp iki kişinin ölümüne sebep olduğuna göre nükleerin ne kadar yüksek riskli olduğu da böylece ortaya çıkıyor. Bunu her fırsatta dile getiren Greenpeace ise ikinci nükleer tepki ödülünü vermeye hazırlanıyor. Bakalım kim alacak? 2009'da. Çok fazla nükleer kaza görüldü. Birkaç tane örnek verelim. Amerika Hanford nükleer atık tesisinde radyoaktif yaman arıları oluştu. Sellafield nük nükleer santralindeki kontrolden çıkan nükleer atıkları tesis dışına çıkarmaya çalışan robotlarla karşılaştık. Yine İngiltere'de Sizewell nükleer santralinde çamaşırlarını yıkamaya inen görevinin şans eseri fark ettiği bir radyoaktif sızıntı ortaya çıktı. Ya da Fransa'nın nükleer santraller sıcakta çalışmıyor. Bu nedenle yazın elektrik ithal ediyoruz açıklamasına ne demeli? Peki ya Enerji Bakanımızın 2010'da 5. kez nükleer ihale açacak olması siz olsaydınız bu ödülü kime verirdiniz? Gelin www.ilovenuclear.org adresinde nükleer karşıtı harekete siz de katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne son 115 gün. Yeni yılın bu ilk gününde gezegenle barıştığımız zamanların umuduyla sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesutun, Uygar Özesin.